Mermer ustası Kudret Tanır. Kudret Tanır'ı bu yeni valiliğin arka tarafını dolanırken arada bir gürültü duydum. Bittim baktım her tarafta mermer parçacıkları ve adamın kulağında takmış mikrofonu, şeyin telefonun mikrofonu çünkü duymuyor telefon çaldığı zaman. İşin ilginç yanı oydu. Hem modern hem eski tip çalışıyor. Çok hoşuma gitti. Kudret amcayla oturduk konuştuk, sohbet ettik. Ara ara gittim kendinin fotoğraflarını çektim. Bir usta olarak da onun olmasını istedim. Ama sokaklarda dolaşırken çok fazla ustaya rastlıyorsunuz. Bu en önemli ustalarından biriydi o da. Güzel bir hayat hikayesi vardı.